Bismillahirrahmanirrahim. Şeytanlara kardeş olmak. Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcu haklarını ver. Fakat saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleri olmuşlardır. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankörlük etmiştir. İsra 26-27 İsra suresinde yer alan bu ayetlerin, Allah subhanehu ve teala'ya hesap verme şuuru içerisinde olan müminleri dehşete düşürmemesi mümkün değil. Yaptığı her işten, kazandığı ve harcadığı her maldan mutlaka hesaba çekileceğini bilen bir mümin, malını saçıp savuranların şeytanlara kardeş olacağını düşündüğünde nasıl dehşete kapılmaz ki? Şimdi ayeti daha iyi anlayabilmek için bazı izahatlar yapalım. Saçıp savurma olarak tercüme edilen ayeti kelimenin kerimenin Arapça orijinalinde tebzir kelimesi geçmektedir. Tebzir, Arapçada malı uygun olmayan yerlere harcama, saçıp savurma ve israf etme gibi manalara gelir. Nitekim sahabe ve tabiinden birçok tefsir alimi de bu kelimeyi bu şekilde açıklamıştır. Sahabenin önde gelenlerinden Abdullah ibn Mes'ud ve Abdullah ibn Abbas radiyallahu der ki tebzir, malı allah Teala'nın hoşnut olmayacağı bir şeyde harcamak demektir. İmam Mücahit ise şöyle demiştir. Kişi malının tamamını allah Teala'nın razı olacağı bir işte harcasa, o, malını saçıp savuranlar kapsamına girmez. Ancak, malından çok az bir şeyi dahi, allah Teala'nın razı olmayacağı bir yere harcarsa, o, kesinlikle malını saçıp savuranlar kapsamına girer. İmam Zeccaç ise, bu kelimeyi, malı allah Teala'ya itaatin dışında bir şeyde harcama olarak tefsir etmiştir. Müfessirlerin bu yorumlarından anlaşıldığına göre, ayette yer alan saçıp savurma ifadesini, Mallarımızı Allah Teala'nın razı olmayacağı yerlere harcamak, onu hoşnut etmeyen işlere sarf etmek ve faydasız işlerde tüketmek olarak anlayabiliriz. Bir insan tıpkı Ebubekir radıyallahu anh gibi malının tamamını Allah Teala'nın razı olduğu bir işte harcasa asla malını saçıp savurmuş sayılmaz. Ancak onu Allah Teala'nın hoşnut olmadığı bir alışverişte kullansa kesinlikle israf etmiş olur. Böylesi israfa kaçanlar Ayetin açık ifadesine göre şeytanlara kardeş olmuşlardır. Acaba şeytanlara kardeş olmak ne demektir? Şeytanlara nasıl kardeş olunur? Bu soruya yine alimlerimizin izahatlarıyla cevap verecek olursak, şeytanlar malların hep batıl yollarda kullanılmasını emreder. İnsanlara mallarını boş işlerde sarf etmeleri hususunda vesvese verir ve malın sürekli boş işlerde kullanılmasını Murad ederler. Bu nedenle malını allah Teala'nın razı olmayacağı işlerde harcayanlar, Tıpkı şeytanlar gibi olmuş olurlar. Yani bu hususta onlarla aralarında bir benzerlik söz konusu olur. Halbuki mümin bir kul hiçbir konuda şeytana benzememelidir. Müminin her konuda şeytana muhalefet etmesi farzdır. Onun tüm vasıflarına muhalefet etmesi dininin ona yüklemiş olduğu bir görevdir. Örneğin şeytan cimriliği emreder. O halde müminin cimrilik etmemesi farzdır. Örneğin şeytan zulmü emreder. O halde müminin zulmetmemesi farzdır. Aynı bunun gibi şeytan malın israf edilmesini emreder. O halde müminin malını israf etmemesi farzdır. İşte herhangi bir konuda allah Teala'nın emrinin aksine şeytanın istediği ve arzuladığı bir şey yapılıyorsa bu onun çağrısına icabet etmek demektir ve haramdır. Böyle davrananlar da şeytana benzedikleri için onun kardeşi olmuş olurlar. Şimdi tüm bu izahlardan sonra Aklımızı meşgul eden birkaç soruyu sizinle paylaşmak istiyoruz. Acaba sigara Allah Teala'nın razı ve hoşnut olacağı bir şey midir? Sigaraya harcanan para Allah Teala'ya itaat yolunda mı harcanmaktadır yoksa ona isyan yolunda mı? Sigaranın faydası var mıdır? İsra Suresi'ndeki ayetleri okuyan bir müslümanın bu ve benzeri soruları kendisine sorması ve kendisinin şeytanlara kardeş olup olmadığını çok iyi tespit etmesi gerekmektedir. Allah Teala'nın Peygamberin ve muttaki kulların dostu ve kardeşi olduktan sonra şeytanlara kardeş olmak ne de korkunç bir şeydir. Allah bizi ve sizleri bu korkunç durumdan muhafaza etsin. Son olarak üste sigaraya ilişkin sorduğumuz soruları hayatımızda Allahü Teala'nın razı olup olmadığını kestiremediğimiz diğer şeyleri de sorarak bu ayette yer alan tehdidin kapsamına girip girmediğimizi iyi analiz etmemiz gerekmektedir. Allah Teala bizi şeytanlara değil Peygamberine ve salih kullarına kardeş olanlardan eylesin. Amin.